575. konu Amellerin zahirine göre değerlendirilmesi Hazreti Ömer'in amellerin zahirine göre değerlendirilmesi hakkındaki sözleri Abdullah bin Utbe ve bin Mesud şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'in şöyle dediğini işittim. Hazreti Peygamber zamanında bazı insanlar vahille azarlanır ve rezil edilirdi. Artık vahi kesilmiştir. Gizli hallerinizi bilemeyeceğimiz için sözleri amellerinizin zahirine göre değerlendiririz.